Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Vessalatü vesselamu ala Resulillah Namazın ibadet olarak değerini yitirmesi veya yok durumuna gelmesine namazın bozulması diyoruz Türkçe'de. Yani namazı namaz kılarken iftida tekbirinden sonra namazı kılarken namazı bozan şeyler var. Bir tür namaz gene devam ediyordur. Ama e, fıkıh kuralları gereği namaz yoktur artık. Mesela üçüncü rekatı olur, dördüncü rekatı olur, birinci rekatı olur. Zahiren o namaz var gibi ise de aslen o namaz bozulmuştur. Buna e, fıkıh istilahında ya da fıkıh kavramı olarak namazın fasit olması deniyor. Fasit, müfsid müfsid de e, bozan şey demektir. Müfsid bozan şey. İfsat ifsad bozmak demek. Bir şeyin Fesadı yani bozulması dini açıdan söylüyoruz. O işin yok hükmünde olmasıdır. Fesat kelimesi e, Türkçe'de kullanılan kelimelerdendir. Ne diyor? Siyasete fesat karıştı diyor. Yani siyaseti geçersiz sayacak işler oldu demek. Yumurta da fesada uğramış dediğimiz zaman yumurta çürümüş. Kullanılmaz hale gelmiş demektir. Namazın bozan şeyleri var. Aynısı orucu bozan şeyler var. Mesela yemek yemek müfsittir oruç için. Yani orucu bozar. Demek ki fesat dal harfiyle fesat namazın veya herhangi bir şeyin Bozulması eylemidem. İfsad etmek, bozmak demek, müfsid bozan şey demek. Namazın müfsitleri yani namazı bozan şeyler nelerdir? Buna geç konuşacağız. Ama bir kelime daha var. Bunu da izah ederek devam edelim. Bir de e, batıl olmak kelimesi de var. Namazın batıl olması ve namazın ifsad olması. Hanefi fıkında aralarında fark olan kelimelerdir bunlar. E, batıl bir şeyin kökten olmaması demek. İfsad da bir şeye sonradan bozukluk uğraması demek. Ama diğer Eymme-i senin mezhebinde yani diğer mezheplerde batılla fasit Hemen hemen aynı şeylerdir. Yani namaz batıldır, olmamıştır. Fasittir, olmamıştır, bozulmuştur anlamında. Çok ince bir ayrıntı ama fıkıh öğreniyoruz madem. Buna da bir temas etmiş olalım. Şimdi namazı bozan şeyler nelerdir? Konusuna geldik. Şimdi namazda farklı hatalar olabilir. Bunlardan bir kısmı namazı kökten bozuyor. Bir kısmı namazda ufak bir tamirat gerektiriyor. İleride bunu sev olarak isimlendireceğiz. Bir kısmı e, namazın değerini düşürüyor. Buna namazın mekruh olan şeyleri diyoruz. Burada namazı kökten kaldıran yani yok durumuna getiren böyle ki üçüncü rekatın Sonunda selamdan önceki bir durum olsun. Yani bir kelime daha namaz bitecekti. O esnada bile yapılmış bir hata namazı bozar. Yani ifsad edilmiş olur namaz. Bunları ana kurallar olarak sayabiliriz. Yoksa fıkıh kitaplarında 68'e yakın namaz bozan şeyden söz edilir. Bunlar çok... Böyle dallı budaklandı mı Zihin karışabilir Ana hatlarıyla biz bunları e, Şu şekilde özetleyebiliriz Birincisi Namazın şartlarından biri Kaybolduğu zaman Namazın içinde Namaz fasit olmuştur O namaz fasittir Yani bozulmuştur artık Şimdi namazın şartları neydi Demiştik ki işte taharet, e, set avret, kıbleye yönelmek, bunlar hep namazın şartları Bir sürü şartları var namazın. Bu şartlardan mesela kıble şartı. Dalgınlıkla kıbleden dönse bir kişi namaza düzgün başlamış. E, sonra namazda kıbleden sırtını, e, göğsünü çevirmiş. Bu namaz bozulmuştur. Neden? Ana şartlardan, namazdan önceki oluşum şartlarından birisi neydi? Kıbleye yönelmekti. Mesela avretin örtülmesi namazın şartlarındandır. O şart bir ara kalktığında e, otomatik bir tür elektriği kesilmiş gibi olacağından A, cihaz çalışmayacak. Yani namaz bozulmuş olacak örnek olarak. Böyle konuşalım. Mesela e, eğer namazda setre avreti konuşalım. Bilerek insan avretini açmaz namazda. Erkek için kadın için avret nedir? Bunu ayrı ayrı biliyorduk. Erkeğin avreti başka, kadının avreti başka. Şimdi bilerek açsa bu namaza karşı isyan zaten. bunu Olur kabul etmeyelim. Bilmeyerek, dalgınlıkla başından başörtüsü kaydı için eee işte kemeri çözüldüğü için bir sebeple erkeğin veya kadının fark etmez avreti neresiyse e, açıldığını kabul edelim. E, bu şüphesiz hemen namazı bozmuyor ama e, zaman limiti olarak bir şey söylersek bazı fakirler buna zaman veriyorlar. Mesela üç defa Sübhanallah diyecek kadar, üç kere Subhanallah diyecek kadar bir zaman avret açılırsa Ana şartlardan birisi olan e, namazda setri avret kaybolduğu için namazda fasittir, o namaz bozulmuştur diyoruz. Aynı şekilde namazın e, rükünlerinden birisi kaldırıldığı zaman da namaz bozulmuş olur. Secde namazın rükünlerinden birisidir. Rükû rukun, namazın rükünlerinden birisidir. Rükû yapmadı, secdeye gitti, ayağa kalktı. Sonra hatırladı ki rükû rukun yapmamıştı. Rükünlerinden birisi olmadığı için namaz bozuldu diyoruz. Namazı bozan genel ölçülerden biri de bilerek, unutarak, dalgınlıkla, hata ile, cahillikle nasıl olursa olsun bir söz konuşulması halinde, dünya sözü konuşulması halinde namaz bozulur. Dünya sözü konuşulduğunda namaz bozulur. Dünya sözüyle neyi kastediyoruz? Namazın içinde okunan Kur'an ayetleri, tesbihat ve e, sünnet olarak yapılan dualar dışında e, namazın içinde dünya sözü namazı bozar. Velev ki e, bu dünya sözü e, yani Arapça olmuş olsun. Mesela Arapça bir şekilde ettehiyatı da otururken insan, Ya Rabbi e, işte oğlum hasta oğluma şifa ver. Annem hasta anneme şifa ver diye şeklinde velev Arapça olsun. Dünya sözü kelamıdır. Bu dünya kelamı namazı ne yapıyor? Bozuyor. Ee, namazın bozulması ne demek? Üçüncü rekatı de olsan, dördüncü rekatı de olsan, gitti, gerisi gitti, o namaz yeniden kılınacak demektir. Bir başka namazı bozan şey, yemek ve içmektir. Yemek ve içmek, namazı bozar. Ee, ne şüphesiz e, insan, yani, durup da herhalde sofranın başında hem yemek yiyip hem de namaz kılacak diye bir şey yok yani. Dışarıdan bunu yapmaz Müslüman. Ama ne olur? Mesela yemekten hemen sonra namaza duran insanın ağzında kalır bir şey. Fındık kadar bir kalıntı ağızda kalmış. Onu yuttuğu zaman insan namazı bozulur. Evet. Dışarıdan alınması şart değil. Dışarıdan daha küçük bir şey bile olsa yine namaz bozulur. Bu e, hususta tekrar vurguluyorum. Müslüman eline kaşığı alıp e, namazdayken yemek yemez, simit alıp yemez herhalde. Bu yani binde bir karşılaşılabilecek bir uygulamadır. Ama olur mu? Olduğu zaman durum böyledir. Burada bir husus daha namazda gülme meselesidir. Namazda gülenin de namazı bozulur. Bu namazda gülmede yine olur mu böyle bir şey? Müslüman Rabbinin huzurunda güler mi demeyelim. Gülecek bir şey olur. Yani gülmeyi de ikiye ayırmamız gerekiyor. Bir insanın e, tebessüm dediğimiz yani dudaklarından mutlu olduğu anlaşılacak şekilde bir gülücüğü olur. Bu tebessüm olarak anılması gerekiyor. Buna biz e, gülme demiyoruz. Gülme, hihi şeklinde ses çıkmasıdır. O düzeyde gülme namazı sıfırlar. Burada namazı bozan şeylerden e, dua diye bir başlık da bulunur fıkıh kitaplarımızda. Ama hangi dua? E, ayetlerde geçen, hadis-i şeriflerde geçen herhangi bir dua namazda boz, bozmayacağı gibi namazda tehiyattan sonra yapılması da sünnettir demiştik zaten. Ama ee, günü birlik sözlerden alıntı olan dualar, işte e, yola çıkıyorum ya Rabbi o trafik kazalarından beni koru şeklinde günü birlik ifadeler, böyle hayayet hadis düzeyindeki değil de günü birlik olan ifadelerle yapılan dualar da namazı bozar. Bir başka başlık namazın İçinde iftidad tekbirinden sonra selam verinceye kadar elin çok hareket etmesidir. Bu elin hareketine e, çok farklı örnekler verilir fıkıh kitaplarında. E, işte mesela bir rukun içinde işte kıyam dahiken üç defa elini kaldırıp. E, Elimizle saçımızı kaşımak veya da işte bir sebeple elini kaldırmak üç defa eli hareket ettirmek böyle anlayan olur ya da şöyle bir ölçü de veriliyor ee, dışarıdan bakıldığında bu namaz kılmıyor herhalde dencek şekilde yoğun hareket namazı bozar deniyor veya İki elle yapılan hareket namazı bozar deniyor. Bunların hepsini doğru kabul edelim. Öyle. Ama e, şöyle bir endişe de çıkabilir ortaya. Yani e, namazın ciddiyetini bilmeyen biri baktığında e, çıkarıp tarayla saçını tarasa bile bir erkek herhalde namaz böyle de kılınır. Düşünülecek şekilde cahilin bakışını mı ölçe alacağız? Yoksa Ashab-ı kiramdan birisi gibi e, başına e, baltayla vurulsa bile e, dönüp bakmayacak kadar namazı hareketsiz ve Rabbinin huzurunda kılan birisinin hareketini mi alacağız? E, burada e, Müslüman'a bu üç örnek ölçü verdik. Bunlardan herhangi birini al ölçü olarak da diyebiliriz. Ama asıl denecek olan şey, ne demiştik? Namazın ruhu huşu'dur demiştik. Huşu'u engelli olduktan sonra hareketin ağzını çoğunu e, ayıramaya gerek yok. Ama her halükarda bilmemiz gereken şudur. Özürsüz bir şekilde, özürsüz bir şekilde ellerle yapılan hareket çokluğu namaza zarar verir. Bu zarar eğer yani en azından bir mekruhluk, namazın sevabını kaçırmak var ortada. Eğer bu hareket mesela çıkarıp cep telefonuna numara yazmak gibi ya da e, telefon çalınca çıkarıp onu e, meşgule almak gibi bir hareketse bu hareketin namazı bozma ihtimali çok yüksek. Filan e, alim demiş ki denebilir. Herkesin takvası, huşu kendiyle ölçülecek. Telefondan örnek verilince camide telefonu çalan Müslüman ne yapmalı sorusuna da cevap veriyor. Camide bir defa Müslüman müminleri rahatsız edecek. Kendi namazındaki e, ahengi de bozacak şekilde bir cihazı camiye sokmamalıdır. Buna sessize almak mı denir? Ne denirse artık. Bu birinci edep. İkinci olarak bilhassa cep telefonlarının bir Müslümanın oturup dinlemesi caiz olmayacak müzikli seslerini zil sesi olarak kullanılacak şekilde istihmal edilmemesi lazım. Bu bir ayrı terbiye. Yani namaz kılan bir insan bir müziği telefonuna ses cihazı olarak koyabilir mi? Aynı cihazların müzik olmayan e, zil sesleri de var. Öyle kullanılsın. Yani Müslüman bir miktar ince düşünmesi gerekiyor. Her camiye girdiğinde e, telefonunun ziri çalarsa Müslüman bilmeli ki o zil üç tane, iki tane veya bir tane Müslüman'ın namazının dikkatinin dağılmasına sebep olursa vay haline kıyamet günü. O Müslüman'ın camideki ayakkabısını çalacak olsan çıkın birkaç gün sonra bir sene sonra gidip ona bir ayakkabı alsan helallık sağlanır. E, Müslüman'ın namazı zaten zoraki e, huşu ile kılınıyor. Öyle bir durumda Müslüman'ın namazının e, manen de olsa ifsad olmasına sebep olmak bir cinayettir. Bu telefon meselesinde de böyle. Cami idarecilerinin de e, camilerdeki dizayna şekillendirmeye halıdaki çiçek resimlerine varıncaya kadar bu namazların hesabının sorulacağı kimseler olduklarını bilerek şekil vermeleri gerekir. Yani e, namazda Mesela secde yerine bakılıyor kıyamdayken namaz kılınan halıda rengarenk motifler var. E, o motiflere zihin takıldığında namazda ne kıraatten ne tisbihattan huşu hissedilemeyebilir. Bu bir mesuliyettir. Camii halı koyan da bundan mesuldür. E, o halının konulmasına yardım eden de mesuldür. Aynı şekilde e, camilerin kıble duvarlarının da kıbleye bakıp namaz kılacak Müslümanın dikkatini çekmeyecek şekilde olması gerekir. Sade olmalıdır. Ve Bir de camideki saatlerin kilise çanı gibi ses yaptığını düşün. Yani camiler bir huzur ve huşu mekanını, mekanı olarak korunmalıdır. Herhangi bir şekilde Huşu'a engel olacak ne varsa camilerde onlar men edilmelidir. Eğer meseleye biz ibadet gözüyle bakıyorsak şüphesiz. Namazın bozulmasına neden olan şeylerden biri de mushafa bakarak Kur'an okumaktır. zamm sureyi mushafa bakarak ee, okumak namazı bozucu şeylerdendir. Ee, burada Musaf'a bakmak esasen e, iyi bir şeydir. Ama namazda e, dış müdahale ile namaz kılmak gibi bir sonuca götürdüğünden Musaf'a bakarak okumak namaz bozulur denmiştir. Musaf'a bakmak demek ee, bize musaf kelimesini de hatırlatması gerekiyor. Mushaf Allah'ın kitabı Kur'an'ın yazılı olduğu kağıt demek. Biz şimdi karma böyle yuvarlayarak konuştuğumuz için Kur'an-ı Kerim'i ver diyoruz. Masada duran mushafı alıyoruz. Mushaf o Kur'an yani Allahu Teala'nın kitabının yazılı olduğu e, basılmış olan Diyelim şimdi basılı kitabın adı mushaftır. E, mushafa bakarak namaz kılmak e, yani kıraat için mushafa bakarak namaz kılmak namazı bozar. Bir başka namazı bozan şey namaz da göğsün kıbleden dönmesidir. Göğsün. Bu göğüsün kıbleden dönmesi e, şu anlama geliyor. Yüz sadece sağa dönse sola dönse yüz çevrildiği için kıbleden namaz bozulmuyor. Göğüs kıbleden dönecek şekilde olursa namaz bozulur. Bu dönmede yüzde beş, yüzde on gibi hafif bir derecede olursa yani kıble mesela kıble önümüzde bir duvardır diyelim hafif dönüyoruz ama hala göğsümüz o duvara bakıyor bu namazı bozmaz yine konumuz namaz ve ciddiyetle ilgili olduğu için Müslüman namazda sağa sola döner mi hiç yani namazda yapılır işler değil bunlar anlamadan dönebilir eee Namazda yani ikinci rekata kalktığında hafif sağa dönmüştür, anlayamamıştır onu gibi sebeplerle kazara döndüğünü varsayarak da olsa fıkı kuralı şeklinde bunları bilmemiz lazım. Namazda gibi ses yapmak. diye ses yapmak. Yani sunni öksürük, uf buflama gibi ee, Allah korkusu dışında bir sebeple, yani okunan ayetlerin eski etkisi dışında bir sebeple ağlamak, ağlamayı da e, ö, ö, ö şeklinde ikinci bir ses çıkaracak tarza getirmek namazı bozar duygusal bir şekilde olmak, yani gözü yaşarı olmak, içinden içinden ağlamak namazı bozmuyor demek ki. Bundan bunu anlayabiliriz. Yine namazı bozan şeylerden biri, özellikle e, namazın şartlarından zikrettiğimiz vakit örneklerinden birisidir bu sabah namazını kılarken güneşin doğması namazı bozar. Neden? Çünkü namaz için, sabah namazı için ayrılmış vakit bitmiştir. Vakti, şartı gittikten sonra da namaz yok demektir. Ee, aynı şekilde öğle namazını kılarken ikindi vakti girmiş olsa aynı şey geçerlidir. Namaz bozulmuş olur. Yani namazın vakti çıkınca namazdan söz edemeyiz. Bir başka husus namazda e, Kur'an ayetlerinden okurken yanlış okumaktır. Yanlış iki türlü olur. Birincisi, mesela, Elhamdülillahi Rabbil alemin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki din. Bu böyle okunacak. Şöyle okudu. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Maliki yevmiddin. Aradan bir ayet unut. Bu bir yanlıştır. Bu namazı bozmaz. Ya da aynı ayeti iki defa okudu, üç defa okudu. O da namazı bozmaz. Namazı bozan anlamı insanı bilerek söyleyeceği zaman kafir yapan şeylerdir. Bunu tekrar ediyorum. Öyle bir yanlış okuyor ki Zaten bilerek insan Kur'an'ı yanlış okumaz. Ayrı bir konu. O okuduğu ayetin yanlış okuduğu bölümünü bilerek kasten söylese kafir olur insan. Öyle söylüyor. La kadderallah diyor ki mesela bir ayet okuyor. Allah her şeyi yarattı. Allahu haliku kulli şey. Her şeyi yaratan Allah'tır sözünü öyle bir okuyor ki her şeyi yaratan Allah değildir çıkıyor anlama yani bilerek demez bunu insan diyecek olsa bilerek hiç insan her şeyi Allah yaratmadı dese ne diyeceğiz kafir oldu diyeceğiz böyle bir okuma namazı bozar bunların dışında talim bilmediği için tecvid bilmediği için yaptığı hatalar namazı bozmaz. Ama öğrenme durumu olup da tembelliğinden öğrenmeyen bir insan elbette bundan belli bir vebal alır. O ayrı bir mesele. Vebal altına girmek başka şey. O namazın olup olmaması başka bir şey. Mesela A'in harfleri e, Arapça bilmeyen ya da talim okumayan için zordur elhamdülillahi rabbil alemin alem başka alem başka elhamdülillahi rabbil alemin bu rabbil alemin deyince o Kur'an'daki ayet değildir bu esasen e, Kur'an'da caiz değil böyle okumak ama başka türlüsünü telaffuz edemeyen birisi için. Yaşlı olduğu için okuyamıyor. Öğrenecek hoca bulamamıştır. Ya da şöyle bir şey de var. İnsanın kendi ana dilindeki e, telaffuzunu başka dili öğrenirken değiştiremiyor olabiliyor. Mesela harfine yakın harflerin bulunmadığı bir dilden Kur'an öğrenen için zorluk olabilir. Burada onun bu işi önemseyip önemsemediğine bakarak karar vereceğiz yani bir ihtiyar gayril mağdubi aleyhim ve lezzallin diyemiyor ve leddallin diyor ve leddallin ve lezzallin değildir hiçbir zaman bunu e, genç birinin yapması vebal olur ama artık oturup da dilini düzeltme imkanı olmayacak kadar ihtiyar bir ya da İslam'a yeni girmiş birinin bu ayrıntısını hesaba katmayabiliriz Allah'ın rahmetine güvenerek. Yoksa böyle bir hakkımız yok bizim. Böyle bir hakkımız yok. Namaz kılan namazın ciddiyetine vakıf olup namaz kılsın. Bir önemli meselemiz daha var. Şimdi bu önemli mesele çok ciddi bir şekilde Herkesin e, önem vermesi gereken çapta bir mesele. Erkeklerle kadınlar aynı namazı kılarken arada bir engel veya bir saf kadar mesafe bulunmadan yan yana Namaz kılarlarsa namaz bozulmuş olur. Kadınla erkek yan yana namaz kıldıklarında namaz bozulur. Buradaki yan yanalık mesela arada perde var. Bir duvar var. Yan yana değil. Arada bir saf kadar yaklaşık 150 santimdir bir saf. Bir saf kadar mesafe var. Yan yana değil buna muhazat deniyor muhazat <gülüyor> muhazat muhazatul mar'a kadınla yan yana olmak demek fıkıhta önemli konulardan biridir bunun üzerinde niye vurgulama yaptık evet çünkü bayram namazları cuma namazları gibi veya bir Törenden dolayı kalabalık olan namazlarda, teravilerde mesela, hanımlar da e, camilere geldiklerinde ki gelebilirler. Gelebilirler. E, camide kendilerine tahsis edilmiş yerlerde namaz kılmalıdırlar. Erkek saflarının önünde olacak şekilde. Ya da erkeklerle, yan yana olacak şekilde namaz kılmaları halinde bir kadın olsun on kadın olsun önemli değil ee, namaz o yan yana olanın namazı bozulur buna muhazat deniyor muhazat bu zamanda çok daha fazla dikkat etmemiz gereken bir konu haline geldi çünkü dinde laubalilik öyle büyüdü ki din için laubarilik yapılır hale geldi. Mesela hanımlar da camilere gelsin canım hanımların da camilerdeki haklı onlar da allah Teala'ya kulluk yapsınlar. Ne kadar güzel bir maksat. Ama nasıl gelecekler camiye? Hangi edeple hangi vakarla, hangi sekinetle, hangi huşu ile namaza gelecekler? Bunu düşünülmüyor da işte namaza gelinmiş olsun namaza gelinmiş olsun bu bir tehlikedir ee, özellikle bir vaaz Bir sohbet dinlenmek için Bir camiye gidildiğinde Sonra izdiham oluyor Kadın yanda mı önde mi bakmadan Bir namazı kılayım burada da e, Diye insan yapıyor Namaz kılıyor Eğer böyle bir şey bir erkeğin başına gelirse Yapacağı şey o namazı tekrar kılmaktır Bu namaz Fasit bir namazdır Böyle bir namaz yoktur Hanım da böyle bir şeye sebep olduğunda İstiğfar etmelidir o da namazını öyle kılmamalıdır. O namazı yok saymalı. Yeniden kıymalı. Ciddi bir vebaldir bu. E, şeriatımızın terbiye e, ettiği meselelerden birisidir bu. Namazın bozulduğu şeyleri konuştuk. Bir de namazı bozmayan şeyler var. Her şey namazı bozmuyor. Niye biz namazı bozmayan şeyler diye bir başlık açma ihtiyacı hissettik. Çünkü bunlar bu kadar namazın üzerinde titizlikte durulunca muhakkak bunlar da bozardır diye düşünüyoruz. Fukaha bunlar bozmaz diye kitaplarına kayıt koymuşlar. Ee, mesela namaz kılıyoruz. Birinci rekattayız, ikinci rekattayız. Önemli değil. Ee, birisi bize diyor ki Beklediğin araba geldi, çabuk diyor. Şimdi biz namazdayız. Tamam bekle beni demiyoruz elbette. Öyle tamam bekle diye cevap versek namazımız bozulacak. Ama bizim anlayacağımız şekilde bir uyarıda bulunuyor bize karşımızdaki. Yani deyim yerindeyse cevap vermedik ama yüzümüz gözümüzden o meseleyi, o konuşulan şeyi ...anladığımız ortaya çıkıyor. Bu namazı bozmaz. Dışarıdan söylenen şeyi anlamak, duymak... ...namazı bozmaz. Aynı şekilde... ...tebessüm de namazı bozmaz. Biraz önce söylediğimiz. Tebessüm nedir? Ses çıkmayan gülüş demektir. Sadece dudaklar geriliyor... Ve insanın içindeki mutluluğu, hoşnutluğu dışarı yansıtıyor. Buna tebessüm denir. Gülmek ses çıkmasının adıdır. Ee, tebessüm namazı bozmaz. Peki e, namazda tebessüm etmek huşuğu bozar mı? Maalesef bozar. Huşuğun bozulması namazı bozmadığı için yeniden namaz kılmak gerekir demiyoruz. Allah korkusundan cennet cehennemden okunan Kur'an ayetlerinden dolayı ağlamak namazı bozmaz. Burada namazı bozmayan şeylerden e, özenle seçip bir hususu e, bozmadığını söylemek için uyarmak gerekiyor. Namazda esasen el, göz hepsi Hareketsiz olmalı. Ama namaz elini kaldırınca çarpılırsın denecek bir ibadet değildir. Namazda el hareketinin belli bir oranda caiz olduğunu söylemiştik. Yani namazı bozmayacağını söylemiştik. Mesela bir elle, insanın kendi bir eliyle başörtüsünü düzeltmesi, yoksa düşme tehlikesine karşı iki elle düzeltmesi, veyautta işte gömleği açıldı onu düzeltmesi namazı bozucu bir şey değildir. Ölçü ne peki burada? Aynanın karşısında insanın elbisesini düzeltmesiyle şöyle bir elle yakasını düzeltmesi arasındaki farktır ölçü. Aynanın karşısındaki gibi ütüler gibi yapılan bir düzeltme düzeltme değildir. O namazı bozar. Ama bunun dışında normal zaruri denebilecek düzeltmeler namazı bozmaz. Yine namazı boş, bozmayan şeylerden birim esnemedir. Çünkü esneme namazı e, bozuyor den, denecek olsa kimsenin namazı olmayabilir. Hala sabah namazları, yazın, yatsı namazları olmayacaktır. Esneme olma. Ama ama e, Hadisi şerif özellikle esneme hali başlayınca insan mümkün olduğu kadar esnemeyi önlemeye çalışsın. Kendini salmasın. Esneyerken ses çıkarma şeklinde ses çıkarmasın ama esnemek namazı bozmaz. Bir başka yine ee, bizim özellikle dikkat etmemiz gereken ya da halk arasında iyi anlaşılmamış konulardan biri de namaz kılanın önünden geçmek de namazı bozmaz. Namazın kılanın önünden geçmek. Hayvan olsun insan olsun. Ama namaz kılanın önünden geçmek Büyük bir günahtır. O ayrı bir mesele. Geçen açısından, namaz kılanın önünden, geçen açısından büyük bir günahtır. Ama namazı bozmaz. Burada namazı geçen, namazı e, namaz kılanın önünden geçmekle ilgili meseleyi konuşurken insanın günaha girmesine sebep olmak da bir mümin için yapılmaması gereken bir hatadır. Yani herkesin geçeceği bir yerde oturup namaz kılarsa bir insan oradan geçen çocuk, büyük herkesin günaha girmesine sebep olur. E bu nedenle namaz kılacak şahıs ya bir direğin önüne geçip kılmalı, bir ağacın önüne geçip kılmalı ya da sütre koymalıdır. Fıkıhta sütre deniyor buna. Sütre insanın e, işte çantasını, terliğini, öyle dikkat çekecek bir şeyi secde yapacağı yerin de az ilerisine koymasıdır. Diğer Müslüman da böylece onun önünden geçince e, namaz kılanın önünden geçmek günahına Düşmemiş olur. Sütre ne olabilir? Çanta olabilir, sandalye olabilir. Hiçbir şey bulamasa insan bir kalem de koyabilir. Bir çubuk koyabilir. Böylece namaz kılanın önünden geçilmemiş olur. Bunlar namazı e, bozmayan şeyler kullanılıyor. E, diye yorumlanabilir gözün gördüğü şeylerde namazı bozmaz mesela bir yazıyı okumak namazı bozmaz huşu engeller huşu engellemesi ayrı bir şeydir ama e, huşu engellenen namaz bozulmuş namaz değildir bu sütre meselesinde e, ilave edilecek bir şey var o da şudur, sütre cemaatle namaz kılınırken imamın önünde varsa, imam terliğini koyduysa cemaatin bir şey koyması gerekmez. İmamın sütresi, cemaatinde sütresi sayılmaktadır. Bir husus daha var, namaz bozulmaz diye e, hatırlamamız gereken bir husus daha var. İnsanın namaz kılarken aklından geçen şeyler namazını bozmaz ne olursa olsun aklından geçen şey cenneti cehennemi düşünürse zaten o namaz bozulmaz işini gücünü de boz, düşünse hatta kadın kocasını erkek hanemini kadınlık kocalık düzeyinde düşünse bu düşünceler namazı bozmaz neyi bozar bağlantıyı bozar. Hangi bağlantıyı? Kulun Rabbi ile olan huşu bağlantısını bozar. E bu da tabi bir kayıptır. Namazın sevabında azalmadır. Namazın kalitesinde düşüklüktür. Ama tekrar vurguluyoruz. Namazı bozacak düzeyde hata başka şey. Namazın sevabını azaltacak düzeyde hata başka şeydir. Namazın bozanları ile ilgili bu notlarımızı da böylece bitirmiş olalım. Velhamdülillahi